Edebiyat güncesi. İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. İyi günler sevgili meslektaşlarım. Yeni bir edebiyat güncesinde sizlerle birlikteyiz. Ben Eczacı Süheyla Barak ee, böyle e, sıkıntılarla dolu bir günde sizlere Oya Baydar'dan bahsetmek istiyorum. Tabi İTS ile boğuşurken ne kadar dinleyebilirseniz benim ama e, şöyle düşündüm yandan da nasıl olsa bağlanılmıyor. ...sabah kendi eczanemi buraya gelene kadar... ...dört tane reçete girebildim ancak... Ee, ...daha çok bol vaktiniz olur... ...beni daha can kulağıyla dinlersiniz... ...tabii dinleyecek sinirden... E, ...haliniz kaldıysa... ...diye düşündüm... ...şaka bir yana... E, ...inşallah bir çözüme ulaşır... ...sayın yetkililer bunun gitmediğini görürler de... ...halimize acırlar diye... ...temenni etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden... E, ...bu... Biliyorsunuz size bu programda e, Tanzimat'tan günümüze Türk öykücülerini ve öykülerini öykücülerini tanıtıp öykülerinden bir parça okumaya gayret ediyoruz. E, bugün sıra Oya Baydar'da. Oya Baydar e, çağdaşımız bir yazar. Bildiğiniz üzere kendisi yaşıyor. E, ürünlerini, eserlerini vermeye devam ediyor. E, siyasi içerikli e, gündemi takip ettiği için tabii ki dolayısıyla e, romanları var e, onun e, ama şimdi okuyacağım hikaye ilk ilk e, hikayesinden hikaye kitabından alınma. E, fakat diğer de dediğim gibi şimdilerde de gündemi takip eden peş peşe eserler vermeye devam ediyor. O eserlerinde küçük küçük gözetlerini çıkardım. Artık sizde beni dinlemeye takat kalır. Ben de okumaya şey yaparsam e, sonuna doğru onlardan da bahsetmek istiyorum. E, dediğim gibi Oya Baydar e, çok güncel yazan, e, güzel talihlileri olan bir e, sanatçı. Evet, Önce bir kısaca hayatından bahsedeyim. Oya Baydar 1940'ta İstanbul'da doğdu. Notre Dame d'Action Fransız Kız Lisesini bitirdi. Bu okulun son sınıfındayken yazdığı bir gençlik romanı Hürriyet Gazetesi'nde Türk François Sagan'ı tanımlarıyla 1958 yılında yayınlandı. 1961'de Allah Çocukları Unuttu. 1964'te Savaş Çağı, Umut Çağı romanları basıldı. 1960'ta girdi İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü 1964 yılında bitirdi. Aynı yıl Sosyoloji Bölümü'ne asistan olarak girdi ve Türkiye'de işçi sınıfının doğuşu konulu doktora tezine başladı. Toplumsal hareketliliğin yükseldiği, Türkiye'nin sosyalist düşünce ve örgütlenmeyle tanıştığı 1960'larda edebiyatı tümüyle bırakıp toplumsal siyasal yapı araştırmalarına yöneldi ve sosyalist hareket içinde aktif olarak yer aldı. 12 Mart 1971 askeri darbesi sırasında Türkiye Öğretmenler Sendikası ve Türkiye İşçi Partisi üyesi olduğu için tutuklandı üniversiteden çıkarıldı. Serbest kaldıktan sonra 1980'e kadar yeni ortam ve politika gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında Türkiye'den çıkmak zorunda kaldı. 1992 yılına kadar Almanya'da ve Frankfurt'ta sürgünde yaşadı. Bu yıllarda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Sovyetler Birliği'nde Moskova'da bulundu. Berlin duvarının ve sosyalist sistemin çöküşünü içinde yaşayarak izledi. Daha sonra hepimiz o duvarın altında kaldık diyecekti. Ve hikayeci Said Faik'in yazmasam çıldıracaktım deyişini sık sık tekrarlayacaktı. Edebiyata dönüşü 1990'ların başında bu çöküşün psikolojik ağırlığıyla baş edebilmek için yazmaya başladığı hikayelerle oldu. Sürgün ve çöküş dönemi hikayelerini topladığı Elveda Alioşe kitabı 1991'de Türkiye'de yayınlandı. Ve Said Faik armanını, hikaye armağanını kazandı. 1993'te Kedi Mektupları, mektupları romanıyla Yunus Nadi roman ödülünü aldı. 1998'de Hiçbir Yere Dönüş, 2000'de Sıcak Külleri Kaldı romanlara yayınlandı. Bu romanla Orhan Kemal Roman Armanı'nı 2004'te basılan Erguvan Kapısı ile de Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü aldı. 2007 sonunda çıkan Kayıp Söz romanı 2008'de Almanya'da Ulştan Yayın Evi tarafından yayımlandı. Son romanı Çöplüğün Generali 2009 Tüyap kitap fuarında Dünya Gazetesi ödülleri çerçevesinde yılın telif kitabı seçildi. Oya Baydar halen zaman zaman İstanbul'da ve Marmara Adası'nda yaşıyor. <gülüyor> Bu bir kısaca ayet hikayesi. Oya Baydar ayrıca çeşitli gazetelerde köşe yazıları da yazıyor. E, ve romanlarını yazmaya devam ediyor. E, benim okuyacağım öyküsü Elvede Alyaşo Al isimli e, kitabından bir e, hikaye teyzem yaşadı mı e, bir de dediğim gibi e, şu şeylerden bahsetmek istiyorum romanları benim Oya Baydar'la tanışmam şeyde oldu biraz geç oldu sıcak külleri kaldığı okudum ilk e, o kadar etkilemişti ki e, hatta Oya Baydar'ın seminerine katılmıştım e, kendisi hiç böyle bir dramatik böyle bir e, üzücü bir şey yazmak istemedim ama günün şartları öyleydi. E, o etkilemiş olmalı diyor. E, i̇nsanlar böyle dizi izler gibi aynı sağlık ağladık diyorlardı. Ben de orada söz aldım yani bir ağladım bir ağladım dedim. Bunu anlatmamak mümkün değil çünkü biz hepimiz de bir şekilde ucundan kıyısından yetiştik o günlere o acıları öyle de hissetmiş içinde öyle güzel anlatmış ki çok etkileyen bir kitaptı zaten onu okuduktan sonra geriye ve ileriye bütün kitaplarını okudum bu sıcak külleri kaldığı şöyle bir özet şeklinde anlatmak istiyorum zaten bunu yazarın kendi sitesinden aldım kendisi anlatmış romanı özet çıkarmış ama o özette çok uzun sizin dikkatinizi fazla dağıtmayayım diye kendimce biraz attım olmayarak kısattım ama sözcükler tamamen yazarın kendi cümleleri yani kendi özeti evet sıcak külleri kaldı ee, yazar bu bölüm bölüm özetlemiş ben ama onları da kısalttım ee, hikaye Paris'te morkta başlar Kadın kahramanın hatırlamalarıyla Ankara'ya, İstanbul'a, Moskova'ya, çeşitli kentlere, mekanlara uzanır. Paris'te birkaç günlük bir süre içinde yaşanan olaylar, Türkiye'nin ve dünyanın 20. yüzyılın ilk yarısı, ikinci yarısını kapsayan, yaklaşık 40 yıllık bir dönemine yapılan göndermelerle anlatılır. Siyasal bir fonda geçen roman, yıllar boyunca süren imkansız bir aşkın hikayesidir. <gülüyor> Aşk ve iktidar ilişkilerini, iktidar tutkusunun ve bu tutku üzerine kurulmuş ilişkilerin insanların yaşamlarını nasıl kemirdiğini anlatır. Romanın tanıtım yazısında ifade edildi, edildiği gibi sıcak külleri kaldı, 40 yılın yangınlarının sevgilerde, inançlarda, dostluklarda, aşklarda, tutkularda tutuşturduğu ateşlerden arta kalan sıcak küllerin romanıdır. Roman, baş kahraman ve baş anlatıcı olan Ülkü'nün ben bu ölüyü daha önce de görmüştüm cümlesiyle başlar. Paris'te siyasi mülteci olarak yaşayan ve bir Fransız gazetesinde çalışan Ülkü, Morga bir gün önce basın toplantısını izlediği bir Türk diplomat ve üst düzey devlet görevlisinin cesedini teşhis için çağrılmıştır. Aslında teşhis ettiği ceset, 30 yıl önceki gençlik aşkı Ara Murat'tır. Ve 1980 askeri rejim yıllarında Türkiye'den kaçmak zorunda kaldığında annesine bıraktığı oğlunun babasıdır. Bölük Pörçük hatırlamalardan ülkünün büyük aşkıyla buluşamadığını... Evlenemediğini, bunun nedeninin Arın Murat'ın zengin ve aristokrat ailesinin devletin en yüksek kademelerine hazırladıkları oğullarına basit bir aileden geldi, gelen ülkü layık görmemeleri olduğunu anlarız. Gerçek neden bu kadar basit midir? Romanın ana temalarından biri olan ve sonraki bölümlerde öne çıkacak aşk, tutku ve iktidar ilişkisine ait ilk ipuçları bu bölümde verilir. Sonraki bölümde Ara Murat'ın devlet sırlarını da bilen ve derin devletin kirli işlerini doğrudan olmasa da en azından operasyonları planlama düzeyine karışmış yüksek bir bürokrat olduğunu anlarız. Devletin güvenliği için düzenlenen hukuk dışı operasyonları bilmekte hatta yönetmektedir. Ülkünün illegal bir sol örgüte mensup olan oğlu da bu operasyonlardan birinde öldürülmüştür. Bu aradaki bölümler 2 bölüm 3 bölüm var. Onda işte yaşadıkları falan anlatılıyor ileri geliş geri dönüşlerle. Arın Murat'ın basın konferansında umulmadık bir şey olur. Türk Devleti'nin elçisi ve sözcüsü olan gö olarak gönderilmiş olan Murat, konuşma metnini tamamen değiştirerek Türkiye'de demokrasinin nasıl geliştiğini anlatmak yerine Türkiye'deki gerçek durumu, faşist dönemleri, antidemokratik baskıları anlatmaya başlar. Arın Murat'ın cümleleri arasında 70'li ve 80'li yıllar Türkiye'sinin atmosferine döneriz. Sosyalist siyasi harekette sıradan bir üye olan ülkü ile lider konumundaki kocası Ömer'in güç yıllarına, işkence, hapishane dönemleri, bir yandan da yine geriye dönüşle kocasıyla tanışmaları, ilişkileri, o çevrenin insanların hayatları fırça darbeleriyle işlenir. Arı Murat'ın hayretle izlenen sürpriz konuşması boyunca çeşitli cümleleri ülkünün anımsamalarına vesile olur. Konuşmasını bayanlar baylar sizlere dağıtılan metin Türk hükümetinin resmi görüşünü yansıtmaktadır. Benim anlattıklarım ise kendi görüşümlerimdir diye görüşlerimdir diye bitiren bitirir. Sonraki bölümde ülkünün inanç onun onu inançlarından kuşkuya düşüren kafasında derin sorular doğuran Moskova'ya fazla dayanamayarak Fransa'ya iltica edişini izleriz. Zaman içinde geliş gidişlerle, çeşitli anı kırıntılarıyla sosyalist rejim ve toplum yıkılmaya doğru giderken, insanların psikolojilerindeki yansımalar, hayal kırıklıkları, yenilginin kederi, insanların savruluşu anlatılır. Yıllar geçmiş, Ülkü Arın, Murat, Ömer herkes değişmiştir. Arın Murat o günkü basın konferansındaki konuşmasını aradan geçen yıllar boyunca neden ve nasıl değiştiğini, gerçekleri nasıl daha iyi görmeye başladığını açıklamaya çalışır. Ülkünün oğlunun nasıl öldürüldüğünü araştırmış, bu türden cinayetlerde devletin ve dolayısıyla da kendinin payını, kendinin payını sezmiştir. Ancak Ülkü'nün öldürülen oğlunun kendi oğlu olduğunu hala bilmemektedir. Yıllar sonraki o buluşma gecesinde Arı Murat artık hayatını bütünüyle değiştireceğini Ülkü ile birlikte dünyanın bir başka ucunda yepyeni bir hayata başlamaya kararlı olduğunu anlatırken Ülkü 30 yıldır içinde müthiş bir tutku olarak yaşattığı aşkın sönmekte olduğunu hüzünle fark eder. Karşısındaki adam İktidar anlamına gelen devlet uğruna, güç uğruna harcamıştır aş aşkı. Üstelik bilmeden de olsa kendi oğlunun öldürülmesinden sorumludur. Ülkünün kafası karma karışıktır Arı Murat, gençlik yıllarında Paris'te ile birlikte yaşadıkları sokağın köşesine doğru yürürken anılara darar, dalar. <gülüyor> Hayatını değiştirecek, Ülkü'yü ikna edecek, birlikte yeni bir hayat kuracaklardır. Çok sevdiği kızını düşünür bir an. Ve o anda kızının derin bakışlı güzel gözleri, ona Ülkü'nün oğlunun dava dosyasında gördüğü vesikalık fotoğrafını hatırlatır. Birkaç ayrıntı, o dosyadaki birkaç tarih daha. Yıllar önce Ülkü'yle son kez beraber oldukları gecenin tarihini hatırlar. Çocuğun doğum tarihiyle birleştirir. Kendi gözleri, kızının gözleri, ülkünün öldürülen oğlunun gözleri birleşir. Ülkünün öldüre, öldürülen oğlunun kendi oğlu olduğunu dehşet içinde bilince çıkardığı anda arkın, arkın, ardından birinin geldiğini fark eder ama geç kalmıştır. Silah sesi duyulmaz, susturucu takılmıştır. Suikastçı profesyoneldir. Sokak lambasının altında yere düşerken Lambanın ışığını tan yeri sanır Özgürlüğümün ilk şefa diye düşünür ironik biçimde <gülüyor> En son bölüm Ülkü Türkiye'ye dönmüştür Kendime bir ıssız ada daha bulmak için mi döndüm buralara Hayvanların ölmek için inlerine döndükleri gibi mi Çocukluğunun gençliğinin geçtiği Arınla o garip tutkuyu, aşkı yaşadığı, sonra oğlunu kaybettiği yerlere döner. Hiçbir şey eskisi gibi değildir. Hiçbir şey kalmamıştır geriye sıcak güllerden başka. Evet. Bu böyle bir yine iş değiştirmeden yazarın kendi sözleriyle yazmış olduğu özetten. tanıtmaya çalıştım. Ki zaten birçoğunuzun da bildiğini düşünüyorum. Hiçbir yere dönüş bundan önce yazılmış ama en çok daha çok ses getiren ve de ödiladan şey oldu sıcak külleri kaldı. Onların da kısa kısa şeylerin özetlerini yazdım sen. tanıtım kitap yazılarından. Ee, yıl 1989, hiçbir yere dönüş için söylüyorum. Berlin duvalı, duvarı yıkılır. Önce şaşkınlık, sonra kuşku, sonra korku, sonra çözülme, dağılma ve çökme. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yıllardır Türkiye'den uzakta sürgünde yaşayan bir devrimcinin gözüyle, Sosyalist blokun çöküş öncesi umutları ve çöküşten sonra sürgünden Türkiye'ye dönüşte yaşadığı şaşkınlıklar, acılar, hüzünler, aşktan ve devrimden konuşulan uğruna her şeyin göze alındığı dönem çöküp yok olmuştur. Artık hiçbir şeye, hiçbir yere geri dönülemeyecektir. Bu dünyayı değiştirip bir yeryüzü cenneti kurmayı hayal edenler yenilmiş orduların yenik askerleri gibidirler. Oysa yıllar öncesinde 68 kuşağı olarak gençtiler, haklıydılar, umutluydular, aşıktılar. Henüz kuşku, ihanet, korku, dağlara, yaylalara çıkmamıştı. Devrim türküleri, fabrikalar, girevler, bildiriler haklılığa ve zafere olan inanç doruklarıydı, doruklardaydı. Oya Baydar bu son romanında aşktan ve devrimlerden konuşuyor. Yıkılışı öncesi umut ve aşk dolu gencecik insanların... ...yıkılışı sonrası çektiği acıları dile getiriyor. Bu roman Oya Baydar'ın doruğa ulaştığı bir kitap. Hiçbir yere dönüş, bir dönüşün öyküsüdür. Dönülen her şeyin, hiçbir şey, her kişinin hiç kimse her yerin hiçbir yer olduğu bir dönüşüm öyküsü diye tanıtıyor kitabın arka kapağı. Bundan sonra Sıcak Gülleri kaldı. Size kısaca bir şey yapmaya çalıştığım roman. Sonra daha yakın zamanda Kayıp Söz var. Artık yazamaz olmuş, sözü yitirmiş bir yazar. Kendisine dayatılan başarı ölçütlerini reddedip Dünyayı saran şiddetten kaçmak için uzak adalara sığınan tutkulu bir bilim kadını ve oğulları. Destanların çağrısı ve ezilmişliğin isyanıyla çıktığı dağların şiddetinden kaçan bir Kürt genci. Töreden kaçan gencecik bir kız, bir itirafçı. İstanbul'da bir canlı bombanın kör saldırısında parçaları dört bir yana dağılan bir yabancı. Güneydoğu'da bir şehir. Özel bir kadın, özel bir yaşam. Norveç'te küçücük bir ada, hiç gelmeyecek masal prensesi annesini bekleyen bir çocuk. Şiddet nerede başlar? Laboratuvarda deney hayvanlarını keserken mi? Savaşta ölürken, öldürürken mi? Çocuğuna kendi değerlerini dayatırken mi? İnsanın acısının fotoğrafını çekerken mi? Töreyi uygularken mi? Sevişirken mi? ''Yoksa yabancıyı ötekileştirirken mi?'' ''Bir söz arıyordu. Kaynağı kurumuş, yitik sözü. Bir ses duydu. Zarok kuştin Çocuğu öldürdüler. Çığlığın peşine takıldı. Uzaklara gitti. insana ulaştı ve sözü buldu. Oya Baydar'ın yeni yapıtı kayıp sözde roman insanla ve vicdanla buluşuyor. En son çöplüğün generali var.'' Oya Baydar'ın yeni romanı Çöplüğün Generali hayali bir ülkede geçiyor. Okurumuza bir hayli tanıdık gelecek bu ülkede. Günün birinde çöplüklerde, boş arazilerde gömülük, Gömülüp bırakılmış bombalar, mermiler bulunmaya başlar. Bu durum giderek bir yazarın dikkatini çeker ve yazar bu konunun çevresinde bir roman yazmaya koyulur. Ne var ki romanını tamamlayamadan kaybolacaktır. Bundan sonrası çöplüğün generalli sayfalarında. Son zamanlarda okuduğunuz en çarpıcı, en şaşırtıcı romanlardan biri olacak Çöplüğün Generali. Son sayfasına kadar nefes nefese okuyacağınız kitap sizi politika, şiddet, bilim, ordu ve sivillerin dünyası, toplumsal bellek, unutmak, hatırlamak konuları üzerinde bir kere daha düşünmeye zorluyor. Oya Baydar insan haklarını Barış'a insani olan her şeye yöneltilmiş evrensel şiddete son derece zarif bir yapıtla karşı çıkıyor demiş ama ben e, arada bir tane romanı atlamışım e, şey yok burada Erguban kapısı evet Erguban kapısı bu sıcak külleri kaldıdan sonra yazıldı. Şimdi onun özetini yazmamışım. Ee, şöyle yine bu şeyde e, sıcak gülleri kaldın, kaldıdaki Ara Murat'ın kızının e, başrolde oldu diyeyim e, bir şey. E, onun üzerinden anlatıyor. Yine diğer e, ögeler de var geri planda. O da yine işte e, İstanbul atmosferinde geçiyor. E, o da güzel bir roman. Evet, şimdi bir parça dinledikten sonra ben de birazcık boğazımı dinlendirdikten sonra hikayemizi okumaya başlayacağım. tekrar merhaba ben Zeyla Barak Oya Baydar'ı hatırlamaya çalışıyorduk şeylerinden biraz özetlerini sunmaya çalıştım şimdi teyzem yaşadığı hikayesi adlı hikayesini okuyacağım umarım sesim iyi geliyordur biraz boğazım rahatsız evet sonbaharın henüz kışa yenilmediği Henüz renklerin cümbüşü, çiçeklerin son saldırısı, ağaçların isyanı, doğanın kızıl başkaldırısı baş olduğu bir Ekim günü. Büyük parktaki çiçek sergisini gezerken beyaz kasımpatılardan aldım haberi. Yalnızdım, yorgun ve hüzünlüydüm. Yazdan kalma ılık bir Ekim gününde otlara, ağaçlara, çiçeklere sığınmıştım. Alların, morların, eflatunların, kızılların, turuncuların, sarıların, pemberlerin saldırısı arasında, kasım patı ve yıldız labirentlerinde renk sarhoşu dolaşırken bunca renk arasında beyazın büyüsüne kapıldım. Bunca çiçek arasında bir tek beyaz kasımpatıları patıları rakipsiz ve yarışma dışıydılar. İçimde güzelliğin doğurduğu erişilmezlik ve çaresizlik duygusu eskilerde kalmış bir anı. Çocuktum. Kasabanın bitip kırların başladığı yamaçtaki çinko damla küçük evin önünde göz alabildiğine buğday tarlaları uzanırdı. İlkbahar yelleriyle birlikte başaklar ta ufka kadar yeşil bir deniz gibi dalgalanırdı. Uzakta tarlaların üstünde bulutlar ve sürü sürü kuşlar vardı. Yerimde duramaz, ne yapacağımı bilemezdim. İçimde beyaz katım kasım patılarının karşısında duyduğum çaresizlik, içimde rüzgar altında ürperip harelenen bu sarı yeşil denizin, bu başak dalgalarının dışında kalmanın hoşluğu, küçük çığlıklarla kendimi yamaçtan aşağı salar, tarlalara koşar, başakların arasına karışırdım. Yüzümü Kasım patıların duru beyaz yaprakları arasına gömüp güzelliklerine beş duyumla birlikte kavuşmaya çalışırken sevgiyle usulca fısıldadılar. Şaşırmadım. Eve dönüp binlerce kilometre uzaktaki bir nevarayı çevirdiğimde önce saklamak isteyip sonra acemice, sevgisizce çiçekçe değil Duyguları madenileştiren Telleştiren telefonca Ne söyleyeceklerini biliyordum artık Teyzem biraz hasta da Biraz ağır Zaten çok yaşlıydı. Son günlerde bir şey anlamıyordu artık Biliyorum Beyaz kısım patıları söylediler Güneş rengi yıldızlar Ve kızıl sarı yapraklı Sonbahar ağaçları da duydular dedim Pembe beyaz yaban güllerinin Sarı çiğdemlerin renk renk kır lalelerinin, çalıların kuyutularına saklanmış mor menekşelerin ve yumurta boyadığımız yabani sümbüllerin ülkesinden, kollarım bacaklarım çizikler içinde döndüğüm günlerde, günlerde, papatyaların neler söylediklerini, köstebeklerin nelerden yakındıklarını, yaban güllerinin bugün bana küskün olduklarını, Alçak gönüllü gösterişsiz kır sümbüllerinin bir daha yumurtalarla birlikte kaynatılmak istemediklerini Hele bir de orman perisi ya da Alice'in tavşanını gördüğümü anlattığım zamanlar Nasıl inanmaz alaycı ve acelecilerse öyle ha, Bu kadar hayal yeter hadi şimdi git ellerini yıka der gibi Hasta mısın yoksa ah yavrum sinirlerim perişan Aynı çocuk avutan ciddi ve küçümseyici ses, aynı uzaklık. Bir tek sen teyzem, bir tek sen bütün anlattıklarımı dikkatle dinler ve susardın. Gece bastırıp paylaştığımız odada yalnız kaldığımızda, ışığı söndürdükten sonra yavaşça yatağına süzülüp, yüzümü şep ve krem pertev kokulu göğsüne gömdüğümde, bir tek sen orman perilerinin iyisinin de kötüsünün de olduğunu, Hepsine inanmamak, hele de art, artlarından hiç gitmemek gerektiğini Tavşanların elbette pantolon giyip köstekli saat takabileceklerini Bütün çiçekler gibi kır sümbüllerinin de canlanıp canlarının acıyabileceğini söylerdin Haberini kasımpatılardan aldığıma hiç şaşırmadım Küçüktüm, demir yollarına yakın ahşap evlerde otururduk Korkuyla uyandığım gecelerde ya da gündüzleri, derme çatma tahta döşemenin aralarından üfüren yelin, yer kilimlerinin kabartışını biraz korku, biraz me merakla seyrederken geçip giden trenlerin sesini dinlerdim. Onu trenler getirirdi, trenleri severdim. Bir gün hadi hazırlan teyzeni karşılamaya gidiyoruz derlerdi yüreğimin çırpınışın duymalarından, onu ne kadar özlediğimi, ne kadar sevdiğimi anlamalarından korkarak acele hazırlanırdım. Çoğunun adını onun koydu, kimisini hünerli elleriyle yarattığı bebeklerimi, ayılarımı, tavşanlarımı ne kadarına izin verirlerse o kadarını bağrıma basıp kendimce görkemli, kalabalık bir karşılama töreni düzenlerdim ona. Her defasında içimde bir aksilik korkusu yüreğimde ya gelmezse ya trenden inmezse heyecanı. Elinde ezil domuz derisi bavulu, başında şık ve komik şapkası, özelni giyimi ve kısacık, yuvarlacık vücuduyla vagonun kapısında belirdiğinde mutluluk bir küçük kızın sevinç çığlığı olurdu. Demir yollarını, kara trenleri, tren düdüklerini, onu getirdikleri için severdim. Yalnız çocukluğumun tek düze sıkıcı günlerinde karşılamalar birer bayram olurdu. Küçük Anadolu istasyonlarının ayrılmaz parçası sıska yorgun atların çektiği faytonlardan birine kurulduğumuzda hemen yanına oturur, başımı yumuşak göğsüne gömerdim. O tanıdık kokuyu duyduğumda sabun kremi gül ve şebboy mutluluktan ağlayacağımı sanırdım ama asıl mutluluk eve varıp da sihirli bavul açıldığında başlardı <Gülüyor> müşterilere diktiği dikişlerden artan kırpıntılarla yarattığı dantelli fistolu kırmalı elbiseler resimli kitaplar kuşlu taraklar boyalı şekerler ve gizli bir köşede Kimseye göstermeden aramızdaki küçük sırlardan biri olarak saklanan evde yasaklanmış leblebi tozu külahı. Kim bilir kaç yıl oradan oraya taşına taşına yıpranmış hardal rengi eski bir bavuldan sihirbazın sandığından çıkar gibi bir bir çıkardı. Bavulunu boşaltırken tıp tıkı sümüklü böcek gibiyim derdi. Evim sırtımda geziyorum. Bunu sesinde ne bir burukluk... Ne bir özlem ne sitem Öylesine doğal hem de neşeli söylerdi ki Bütün sümüklü böcekler gözüme güzel görünür Bu evsiz barksız tek bavullu yaşamayı imrenirdi Hıdreles geceleri günü armadan Gül fidanlarının dibine tuğla ve taşlardan yaptığı Üç gözlü küçücük evciklerin taşıdığı özlemi anlayamazdım Bu gece gül fidanın dibine ne koyarsan bir yıl geçmeden kavuşursun dileğine derken sesinde titreşen Umut çocuk duyarlılığıma erişemezdi. Kardeş evinden kardeş evine göçerdi. Kimin gereksinimi varsa oraya. Kocası iflas edip beş parasız kalan, çocuk doğuran, uzun kötü bir hastalığa tutulan ya da başka bir derdi olan acele telgraftla çağırırdı onu. <gülüyor> Tentürdiyot gibidir o, kanayan her de, yaraya devadır derdi babam. Ve artık yaralar tentürdiyotla iyileşemeyecek kadar derinleş, derinleştiğinde, yıllar geçip de tentürdiyotun özü uçup etkisizleştiğinde, ağır bir yük, unutulmuş ve anımsamak istemeyen bir anı gibi zorla, bıkkınlıkla taşınan bir yük oldu. Gitme günü geldiğinde mektuplar yazılıp tren bileti alınıp, Beni şu gün şu trenden alın telgrafı bir başka kardeşi çekildiğinde bir yandan bavulunu hazırlarken bir yandan da söylenirdi. Çok kalmayacaksın ki bıkkınlık vermeyesin. Evin sırtlar giderdi. Küçük hüzünlü, buhar ve is kokulu istasyonlardan ve nedense hep akşam vakitlerinde uğurlardık onu. Gideceği saatin yaklaştığını sezdiğimde beni bulamayacakları bir köşeye saklanır, ellerimle kulaklarımı kapardım. Nereye kayboldu yine bu çocuk? Treni kaçıracağız. Trenler kaçmazdı. Kompartımanın penceresinden son kez el sallar, ipek mendiliyle gözlerini siler, kaybolurdu. Ardından anlatılmaz, dayanılmaz bir boşluk, çocuk yüreğimin ilk günkü, İlk büyük ayrılık acıları, sabun, gül, şepo ve krem karışımı, hafif uçucu ama inatçı koku, odanın orasına burasına dağılmış, füstolu dantelli giysilerim, mahzun oyuncaklar, bahçeye ektiği terelerin, maydanozların, yeşil soğan ve turpların, o gittikten sonra aylarca salatalarımızı süsleyen tazeliği, tuza batırılıp yenen yeşil erikler, Ekmek kabuğunu annem görmeden bol şekerli kahvelere batırıp yemek açama, Çok sevdiği sütlü çayın bir türlü alışamadığım lezzeti Ve kocaman bir sevgi bir daha gelişine kadar yetebilecek güçte bir sıcaklık kalırdı Ben bu yüzden gece istasyonlarında yolcu geçirmeyi hiç sevmem Durmadan dikiş dikerdi dolaştığı kardeş evlerinde Önü çabuk yayılırdı. Küçük Anadolu kentlerinin memur ve zengin karaları mevsimliklerini diktirmek için onu beklerlerdi. İclal Hanım'ın bustosu başkadır. Ne olsa İstanbul kökenli. Geceleri gözlerinin altı çökmüş, yorgun yüzünü soluk ışığın aydınlattığı bitik tüpkenmez dikişlere indirmiş, siyah şorjet kumaşlara ya da hareli ipek Taftalara silinik karanfiller, tavus tüylerinden çiçekler, dantellerden şakayık işlerken mal müdürünün karısının oğlunun düğününde giyeceği tuvaleti, kaymakamın hanımının cumhuriyet balosunda komşut çatlatacağı pul ve payet işli elbiseyi yetiştirmeye çalışırken, alnının ortasındaki derinleşen iki çizgi, dudaklarındaki kasılma, Zamanından çok önce aklaşmaya başlayan saçları, sessiz yalnızlığını, gösterişsiz kederini, erken bastıran yorgunluğunu haber verirdi. Annemin kabul günlerinde... Evde yapılmış kestane şekerlemesi, ayva jölesi ve kıtlama çaylar ikram edilirken teyzem kendi yaptığı inanılmaz lezzetteki kurabiyeleri ve çörekleri fırından çıkarmaya gidince arkasından alçak sesle konuşurlardı. On parmanda on marifet, zevkli hanım kadın, bir erkeği mutlu edecek her şeyi var ama ne çare ki insan kendi talihini kendisi yapamıyor. Topu topu 40 gün evli kalmış. 20'sinde yokmuş o zaman. Malum medeni nikah, yok, medeni nikah yok daha. Adam mektep müdürü müymüş, neymiş, ne bilelim. Tahsili var, mesleği var, efendi görünüşlü, yakışıklı hem de memur. O zaman ben olsun olsun 5 yaşındayım. Ablamla aramızda 15 yaş vardır. Yine de hayal meyal anımsıyorum. Sandıklar dolusu çeyiz çimenle gelin edildi. Biz o sırada kırkları, kırklar elinde Eniştemin yanındayız annemle Annem küçükler sıraları gelmeden evlendiler En büyük evde kaldı diye dert ederdi hep <gülüyor> Gitti diye memnun Evliliğinin kırkıncı gününde kapı çalınıyor Kapıda genç bir kadın yanındaki küçük çocuk Ablam buyur ediyor içeri Meğer kadın adamın karısıymış İki çocuğuyla bırakmış Tayini çıkınca izini kaybettirmiş Ablam daha o gün adam işten eve dönmeden bir tek bovununu alıp çıkıyor evden. Çıkış o çakış. Çeyizini eşyasını bile toplamıyor. <gülüyor> Teyzem elinde bir tepsi taze çörekle içeri girince bıçakla kesilmiş cesine biten cümlecikler. Bir emekli albay komşumuz var. Şöyle eli yüzü düzgün. Hanım kadın birini arıyordu Ya da elbette bütün kardeşler kanat gelmişsiniz Ama insanın kendi yuvası başka olmaz mı? Sonra annemin de misafir odasından çıktığı bir anı kollayıp Kendi aralarında yavaş sesle Elbette evlensin istemezler şekerim İşlerine yarıyor Köşeye büzülmüş onları dinlerken katıla katıla ağlamak gelirdi içimden Bu kadınlar ne hakla teyzemi konuşuyorlar ne hakla dedikliyorlar onun hayatını. Tam anlamazdım ama bütün söylenenlerde onu yaralayacak bir şeyler olduğunu sezerdim. Odaya döndüğünde gider dizlerinin dibine çömelir, yüzümü ipek elbisesinin serin kıvrımları arasına gömer, büyüyüp de ona saray gibi evler alacağım günleri düşlerdim. Yıllar sonra bir gün, Sadece 40 gün evli kaldın, doğru mu teyze diye sorduğumda alaycı bir sesle 40 gün biraz tevatür demişti. Belki 6 ay, belki de biraz fazla. Yıl do dolmamıştı. Ama bunu anımsıyorum. Ya her şeyini bütün çeyizini evde bırakıp çıktı. Orası doğru. Onca ıvır zıvırı bir bovula doldurup götürecek halim yoktu ki. Ne yerim vardı, ne yurdum. Kardeş evlerine kendim zor sığarken Bir de onca eşya Sonra barışmak için çok çalıştı Aracılar koydu Aracılarla çeyizden kalma çar çaputun bir kısmını da gönderdi Dağıttım hepsini Saklasam nerede kullanacaktım Simli yatak örtülerini hangi yatağıma örtecektim Dantel perdeleri hangi odama asacaktım Niye barışmadın peki Hüzünlü Düşünceli, uzaklardan gelen bir sesle Dargın değildim ki Elinde o ezeli bavuluyla evden çıkışını Sessiz ve müthiş bir kararlılıkla gidişini Gece treninin kasvetli boş kompartmanlardan kompartmanlarından birinde Başını koltuğa dayayıp Saatlerce gözünü kırpmadan, kımıldamadan Ve belki de hiçbir şey düşünmeden Hayatına koyduğu noktanın yorgunluğunu yaşadığını Sabaha karşı indiği küçük istasyonda faytoncunun bu saatte tek başına yolculuk eden ve karşılamacısı bile olmayan mazbut giyimli bu genç kadını yadırgayan bakışları arasında dünyadaki tek varlığı hardal rengi bavuluna sarılmış kardeşin evinin kapısını çaldığını evden çıktığından beri ilk kez o an Elinizle bastırdığında korktuğunu, ürperdiğini, şimdi ne olacak sorusunu kendi kendine sorduğunu, bir an geri dönmeyi bile düşündüğünü o mu anlatmıştı? Ben mi yazmıştım? Bilmiyorum. Hayır. Hiç pişman olmadım. Bir evim, kendi çocuklarım, bir erkeğim olsun isterdim gençliğimde. Sonra sizler doğdunuz. Bir değil, birçok evim, birçok çocuğum var benim. Var mıydı gerçekten? Artık bıkkınlık verdiler, de, verdi dediler son sorduğumda. Hep gitmek kaçmak istiyor. Sağlığı mı? Hiç korkun olmasın. Hepimizi mezara yollar da ona bir şey olmasın. Ne de sağlanmış bünyesi. Bütün gün bavul topluyor, bavul yerleştiriyor. Götürün beni diye tutturuyor. Nereye gitse bir saate kalmadan götürün beni diye başlıyor. Bir de seni sayıklıyor. O bana bakardı diyor. Öyle uzaktı ki. Ama ne gidilir ne görülür diye ayıflanıyor. Kulağımda o pürüzsüz sitemsiz ses. Çok kalmayacaksın ki bıkkınlık vermeyesin. Burnumda şep boyla sabun karışımı tanıdık koku. Haberini çiçeklerden değil de kimden alacaktım? Beyaz kasım patıları hafifçe kulağıma fısıldadıklarında ve mor ebruli yıldızlar başlarına eğdiklerinde hiç şaşmadım. Evin şurasında burasında pencere önlerinde heves edip dikilmiş ama bir türlü gelişemeyen bitkilerin Parmakları arasında nasıl yeşerip çiçeklendiklerini Çiçeklerle alçak ve sevgi dolu bir sesle konuşmasını Yapraklarını tek tek okşamasını onları sevgiyle büyümsetmesini, büyütmesini anımsadı Çiçekler sevgiyi anlar Kulakları yok ama teyze seni duymuyorlar ki Sadece kulakta duyulmaz, yürekle de duyulur. Elini değdirdiği şeyler güzelleşirdi. Kumaşlar, gerge fişleri, bitkiler, çiçekler, yaptığı yemekler, baktığı hayvanlar. Parmaklarında sihir gücü olduğuna inanırdım. Annem bile şaşardı. Sen, sen gelince ne oluyor bu çiçeklere bilmem ki abla. Bir güzelleşiyorlar bir açıyorlar. Sen gidince de küsüyorlar sanki. Alçak gönüllü mahcup gülümserdi. Sonbaharın her yıl olduğundan daha görkemli bir kızıllıkla patladı. dört bir yanın renk renk çiçeklerle ve kızıl sarı yapraklarla dolduğu bu Ekim gününde ölümünü çiçeklerden öğrendim. Küçük gölleri, ufacık adacıkları, tropikal bahçeleri, seraları, koruları, çeşit çeşit çiçekleriyle kentin ortasında bir vaha gibi uzanan büyük parkın bir köşesinde, Eflatun sarı, beyaz, pembe, turuncu, mor, kırmızı, mavi renk renk kasımpatıları ve yıldızlardan bir çiçek labirentinde renk ve hüzün sarhoşu bir kafayla yolumu bulmaya çabalarken, beyaz patılarının çam taç yapraklarının ürperişinden. Mor yıldızların fısıltısından camlar arkasındaki orkidelerin hüzünlü çekingen bakışlarından anladım. Çocukluk anılarında kalmış bahçelerde sevgiyle, özenle büyüttüğün küpeler, hanım elleri, veren gülleri, pembe mavi ortancalar çoktan solmuş da olsalar, Hızrelles geceleri gül fidanlarının dibine kurduğun küçük evler çoktan yıkılmış, eski bahçeler dağılmış, eski türküler susmuş olsa da bir çınar yaprağının döne döne toprağa düşüşünden, toprağın ürperişinden anladım. Çiçek labirentinin turuncu köşesine, yıldızların arasına saklandım. Bir tren geçti uzaklardan, düdüğünü duydum. Bir faytonun çıngırakları çalmaya başladı. Atların nal sesleri yaklaştı. Bu kez telgrafsız, habersiz geliveriyorsun belki de. Kesinlikle o eski bavul vardır elinde ve kesinlikle en güzel masallarla en süslü bebe elbiselerini getiriyorsundur. Çiçek labirentinin turuncu köşesine yıldızların arasına saklandım. Bir tren geçti uzaklardan düdüğünü duydum. Bir faytonun çıngırakları çalmaya başladı. Pardon. Yiyordum, <gülüyor> su içeyim. Evet. Çiçek labirentinin turuncu köşesine yıldızların arasına saklandım. Bir tren geçti uzaklardan, düdüğünü duydum. <gülüyor> Bir faytonun çıngırakları çalmaya başladı. Atların nal sesleri yaklaştı. Bu kez telgrafsız habersiz geliyorsun belki de. Kesinlikle o eski bavul vardır elinde. Ve kesinlikle en güzel masallarla en süslü belbe elbiselerini getiriyorsundur. <gülüyor> Çevremdeki çiçeklerin yapraklarına usulca dokundum. Parmaklarımın ucuyla duydum sessiz türkülerini. Karanlığın yavaş yavaş indiği ılık yaz akşamlarında bir pencerenin önünde günün son ışıklarından yararlanmaya çalışarak başını dikişine eğmiş söylediğin o hüzünün eski türkü. Havada hafif bir şep boy kokusu, bir gülesindisi, saf ipek giysilerin serin ışırtısı, havada toprağa delip çıkan marul fidelerinin, taze soğanların, baharlı tere yapraklarının, ''Ekşi buruk çakal eriklerinin tazeliği, parmağında yüzünü yine dikişine eğdiğim bir gün, kumaşa damlayı veren bir damla yaştan yapılmış birinci yüzük.'' ''Neden ağlıyorsun teyzecim? ''Ağlamak mı? Sen varken kızım yanımdayken niye ağlayacakmışım ben?'' ''Ama bak dikişin ıslandı. İlahi çocuk görmüyor musun, müteahhit beyin hanımının balo elbisesine inciler işliyorum.'' Kötü kalpli devin kapattığı kulede ağladıkça gözyaşları ince olan güzel prensesin masalı. Acıları masala, pişmanlıkları şakaya, eziklikleri sabra, özlemleri sevgiye dönüştürmenin sırlarını bilir miydin gerçekten? Issız ve karanlık yollarda tek başına söylenen bir türkü gibi yaşamanın çiçekleri okşayarak baştan çıkarmanın, gerçekle hayal arasındaki keskin ve belirsiz çizgiyi aşabilmenin büyülü anahtarına sahip miydin? Çocukluğumun tren düdükleri, fayton çıngırakları, gece garları, mutlu kavuşmaları, çaresiz ayrılıkları dışında gül fidanlarının dibine kurulu veren üç gözlü evcikleri, içine saklanan bir küçük kürk parçası, ucuza dikilen dikişlere Damladığında inciye dönüşen gözyaşları <gülüyor> elin değince havai fişekler gibi patlayan saksı çiçekleri dışında 90 yıl durdurulak bilmeden başını koyup dinleneceğin bir limana varmadan sürmüş bu uzun yolculuğun getirdiği gitme kaçma isteği dışında içimdeki bu geç kalmış sevgi, bu kurşuni keder dışında gerçekten yaşadın mı sen? Evet. Hikayemiz biraz üzünlüydü. Bir müzik dinleyelim. <Gülüyor>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 Güzel güldün o akşam bana biraz da zorla bence gayet iyi de anlaştık yalandan da olsa ne güzel güldün. Güzel güldün o akşam bana Ben girdim, sana bir şarkı yazdım söylersin diye beni hiç unutmamanı istedim. Yalından da olsa ne güzel güldün o akşam bana. Ne güzel güldün o akşam bana Merhaba sevgili meslektaşlarım, bugün de Edebiyat Güncesi programımız sona eriyor. Tanzimat'tan günümüze Türk öykü ve öykücülerini anlattığımız bu programda sizlere kısaca Oya Baydar'ı ve eserlerini tanıtmaya çalıştım. Bir dahaki buluştuğumuzda umarım her şey. Sistem çalışıyor olur. Her şey daha güzeldir. Sorunlar çözülmüş bir gündür. Ee, sizleri daha mutlu ve huzurlu günlerde tekrar e, duymak, görmek buradan görmek olmuyor. Nasıl da ba ba şey yapacağım, bağlayacağım. E, sesimi duyurabilmek umuduyla diye e, bugünlük size hoşçakalın diyorum. İyi günler. Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi.